Kardeşler, yani bu ders tabir-i ise iman meselesini fıkhetmede usuller olacak ve bu usullerin tabi bazıları ele alınacak. Biz bu dersimizde inşallah üç tane aslı ele alacağız. Bu üç asıl selefin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 Allah'a, meleklerine, rasullerine, Cibril'e ve Mikaile düşmanlık ederse Allah da ne? Allah da kafirlerin düşmanıdır. Şimdi kardeşler burada her kim Allah'a, meleklerine ve Resullerine diyor. Şimdi burada melekleri lafzı umum bir lafız. Yani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 Evet, bazen bu şekilde mutlak olarak gelir, bazen de kardeşler mukayyet olarak gelir, mukayyet olarak kullanılır. Yani nedir? İmanla birlikte başka bir vasıf daha ne yapılır? Vasıf daha zikredilir. Şimdi burayı anladıktan sonra diyoruz ki eğer kardeşler, iman mutlak olarak gelirse, mukayyet değil de mutlak olarak gelirse, Allah ve Resulünün sevdiği tüm sözler ve zahiri ve batını tüm amelleri içine alır. Eğer iman mutlak olarak gelirse Allah ve Resulünün sevdiği tüm söz ve fiilleri zahiri ve vatini bütün amelleri ne yapar? İçine alır. Yani bütün bu Allah ve Resulünün sevdiği sözler, zahiri ve batini ameller iman müsemmasına girer. İman müsemmasına girer. Yani diğer bir bakış açısıyla tabir sahihse siz Kur'an'da imanı mutlak olarak gördüğünüzde hemen anlayacaksınız ki bu iman içerisinde Allah ve Resulünün sevdiği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 E, tasvir ediyor Allah سبحانه ve Teala diyor ki innemal mu'minun elledine iza zukir Allahu kulu buhum müminler o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir ve iza tuliet aleyhim ayatuhu zaddet hum imana kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların ne yapar imanlarını arttırır ve ala Rabbihim ytevekelun ve onlar rablerine tevekkül ederler elledine yuqiymu ne bakın onlar namazı ikame ederler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 Fiezağa el kafur rai'thüm, yanzurun eleike tedur raiyunhüm, kellesi yuqşa aleyhi min al Korku geldiğinde ise üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Fiezağa zehbel kafur salakukum bi elsin etin hidadin, eşip al Korku gidince de sizi keskin dillerle incitirler. Ula ikelam yu onlar iman etmemiştir fa ahpbat Allahu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 Ancak wa ma hum minkum. Ancak onlar sizden değildirler. Onlar sizden değildirler. Fakat onlar korkan bir toplumdur. Sonra Allah Subhanehu ve teala diyor ki: La u yajiduun emel jann, aw maqarat, aw mudhaqalan, la wal lo ilayhi Eğer sığınacak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 ki buna bu büyük günah işleyenlerin küfür olup olmama meselesi haricilerle çok ince detaylara kadar münakaşalar ileriki derslerde gelecek. Ama Ehl-i Sünnet'in icmasıyla içki içen kâfir olur mu? Zinaden kafir olur mu? Olmaz helal saymadığı müddetçe. Lâ nukeffiru ahden mâ lem yastahille bi zenbin mâ lem yastahille. Bu Ehl-i Sünnet'te icma bir sözdür. A yani mücmeldir bir ceyhten ama icma bir sözdür genel anlamıyla. Nedir? Biz hiç kimseyi bir günahtan dolayı helal saymadıkça onu tekfir etmeyiz diyor Sünnet âlimi.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 Bir isimden dolayı Mümin ismini aldı. Nasıl Mümin ismini alıyor? Bir isimden dolayı ne aldı? Mümin ismini aldı. Allah o ne güzel. Oh. Sen Allah'ın resulüsün. Allah semada Mümin ismini aldım. Aldım koydum cebime. Ama gel gör ki sahabine bir vakasını tesbih ettiği sahabe. Mesela Resulü'n-Nebî sallallahu aleyhi taksimat yaptığında bir taksimat Birisine vermiyor, ne bir Sadibine Sa'di bir vakkas onu görüyor ve onu teskele ediyor. Ne diyor? Ya Rasulullah diyor ki, niçin ona vermedin? O mümindir. Ne bir Ne diyor? Veya Müslüman de. Mümin diyor veya Müslüman de. Mümin diyor veya Müslüman de. Bakın, Sadibine Ebi vakkasın konumu hangi konum? Teskele konumu, doğru mu kardeşler? Değil mi? Evet. Ben onu ya, Resul ben onu mümin görüyorum diyor. Yani böyle mümin bir insan, hani nasıl vermezsin?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 guluvve <gülüyor> gitmiştir ki ta ki sözleri şu hadde varmıştır. Mürciye. Men terekez salavati, el mektubati ve savma ramadana, ve zekata, ve hacca ve ammetel ferâidi min gayri juhidin leha la nukeffiruhu idhüve mukirrun fe hâulâ illezîne la şekke fihim ennehum mürciye. İshak İbni İbrahim diyor ki mürciye guluvve <gülüyor> düşmüştür. Ta ki sözleri şu hadde gelmiştir. Her kim farz namazları, Ramazan orucunu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 Sonra İsa yani mürciyenin sözünü naklediyor. Diyor ki işte böyle diyere huluba düşmüşlerdir. Sonra da ne diyor? فَهَاُولَا اِلَّذ۪ينَ لَا شَكَّ ف۪يهِمْ اَنَّهُمْ مُرْجِهِ Ve bunların mürciye olduğunda şüphe yoktur. Mesela İbn-i Lecev'in Fethülbarisi'ne bakarsanız görürsünüz. Haller'in sünnesinde de var vesaire. O yüzden kardeşler, üçüncü aslımız nedir? İmanın aslı kalptedir. Ve bu kalpte eğer bir insanın imanı varsa mutlaka ve mutlaka bu azalara da var.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 Yoksa mümin mi olarak öldürülür yoksa kafir olarak mı öldürülür? Bu tartışma bahtil bir tartışmadır diyor Şeyh Kureishi Demir Bitemi. Çünkü böyle bir insanın kalbinde iman olduğu düşünülemez. Bu insan mürted olarak mürted olarak öldürülür ve bu en son söylediğim de bizim konumuzla direkt ne alakası alakası vardır. Allahu alema, sallallahu aleyhi ve, ve sellem.